أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 Allah öyleyse cennetten aşağıya in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir, çık oradan, çünkü sen aşağılıklardansın dedi. "Qālāʾū bīrni ilā yūmi yubāthūn." İblis bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. "Qāl inna kā min al-mubārīn." Allah sen mühlet verilenlerdensin dedi.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 ''Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın.'' dedi. Allah buyurdu ki ''Hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık.'' And olsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 Veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı, dedi. <Sessizlik> Bir de onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Fedellâhumâ <Sessizlik> biğurûr. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 Onun <gülüyor> فيها ve Allah buyurdu ki orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Ya ben Adem kad enzalna aleykum libasen yuarisu wa atakum warişa warişa khayr min ey ademoğulları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 كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكٌ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ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 Onlar bir kötülük yaptıkları zaman Babalarımızı bu yolda bulduk Allah da bize böyle emretti derler Sende ki Allah kötülüğü emretmez Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?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 Dinde O'na karşı samimi olun ve O'na yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine O'na döneceksiniz. Fariqan heda ve fariqan hakkı aleyhimu'l-zalâleh. i̇nnehumul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 Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ul men harrama zine tallahi allati ehraja li ve tıybat min errizq. Kul hiya lillezina amenu fi lhayati dunya halisatan yawm el kıyame. Ah.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 ...ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. وَلِكُلِّ فإذا Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler. Ya beni Adam, ima yeten kum rüslum in kum yucusun aliyum <Sessizlik> ayeti. Fman ittqa ve acleh. Fman ittqa ve acleh. Fala kufun aliyum. <Sessizlik> Vala hum yapzun.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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.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 اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 فَإِذَا الدَّارُ فِيهَا جَميعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا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 Ve o ilkler de sonraklara derler ki: Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.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 Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها edip salih amel işleyenlere gelince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 لَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤذَّنٌ بَيْنَهُمْ الْلَّعْنَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ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 Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir. ve حِجَابَ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 Sonra da cennetliklere, girin cennete artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَةُمُ اللّٰهِ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 Onları bırakıp kaybolmuşlardır. İnnâ Rabbekumullahu, Llāhi kulluq <Sessizlik> Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki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 Uda'u rabbakum tadarru'an ve kufye, innehu la yuhibbul mu'tedîn. Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Ve la tufsidu fil ardi ba'de islahiha, ve da'u hu hufen tama'a.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 إذا أقبلت سحابا فقال سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz leqade erselna nühan ila kavmihi fe qale ya kavmi abudullaha ma lekum min ilahin gayruhu inni ekhafu aleykum inni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 Lan lanara Kavminden ileri gelenler gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Bu aleye kavmim les bi dhalalatu ve lakinni rasulun min rabbil alamin Nuh kavmine şöyle demişti. Ey kavmim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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ هَاهُونَ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ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 Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْكُنْ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 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم, سميتمها أنتم وأباؤكم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 biz rahmetimizle Hudu ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik. Ve ila Semud akhahum salih. Ve ya kavm i'budu Allah ma lekum min ilahin gayru kad ja'atkum bayyinatum min rabbikum.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 إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤكم في الأرض وبوؤكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فذكرون آلاء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 وَالَالْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُغْسِلَ بِهِ مُؤْمِنٌ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 Emanet'e kâfirûn O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler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 <gülüyor> Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında diz üstü dona kaldılar.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 Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Kavminin cevabı sadece Lutu ve ona inananları memleketinizden çıkarın.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 وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ <الْمُجَرِمِين> Geride kalanların üzerine öyle bir azap yağmuru yağdırdık ki, günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bak. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخْوَاهُمْ شُعَيْبًا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 Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. وَلَا تَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَذْكُرُونَ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 وإن كان قايفةٌ منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقايفةٌ لم يؤمنوا وقايفةٌ لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.